Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan: Musman, Ulgar Özes. Hafta ortasından herkese iyi sabahlar. Bu sabaha bir başarı haberiyle başlıyoruz. Kampanyanın sahibi Fatih Aydın. Aydın kampanyasını Hasbro firmasına hitaben başlatmıştı. Hasbro'nun seksist reklamı yayından kaldırılsın. Hasbro Türkiye'nin sosyal medyada yayınladığı ve hızla yayılan reklamındaki seksist unsurları izleyen herkes görüyor. Nuri Altyon'un tecavüz müziği, tecavüzcü coşkunun sonda çıkışı, Reklamdaki karakterlerin ilginç el hareketleri reklamı özellikle kadınlar için çekilmez kılıyor. Bu reklamın başta tacize uğrayan kadınlar olmak üzere reklamda adı geçen mesleklerin mensuplarını da rahatsız edeceğini ve kötü bir izlenim bırakacağını düşündüğümüz için reklamın yayından kaldırılmasını talep ediyoruz diyen kampanyayı 1500'e yakın kişi imzalarıyla destekledi. Aydın başarı mesajını imzacılarıyla Change.org üzerinden şu mesajla paylaştı. Kampanyaya katılan, imza atan ve destekleyen muhteşem yüreklerinize ayrı ayrı teşekkürler. Kampanyanın 500 imzaya ulaşmasının ardından Facebook sayfasındaki reklamı kaldıran Hasbro 12.10 itibariyle reklamı YouTube kanalından da kaldırdı. Bu başarı hepimizin, hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz diye duyurdu Fatih Aydın bu başarıyı. Hayvan hakları ile ilgili bir kampanyada sıra. Ayşe Can, Sarıyer Belediyesi'ne hitaben bu kampanyayı başlatmış, geçtiğimiz yıl hayvana kötü muamele iddialarıyla gündemde olan Sarıyer Belediyesi Kısırkaya Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi yaklaşık 10 sene önce dönemin belediye başkanı Yusuf Türün tarafından İstanbul'un Karadeniz kıyısında gözlerden ırak olup hayvanları rahatça yok edebilmek adına şehirden çok uzak bir mevkiye inşa edilmişti. Nitekim o dönem 5000 civarı sokak köpeğinin vahşice katledilmesiyle anılmaktadır. Merkez bugün de aynı yerde fakat sorunların bitmesinin ana sebebi Sarıyer merkezden 45 dakika ve diğer merkez mahallelerden daha da uzakta bulunan ancak bozuk yollardan ulaşılabilen Kısırkaya Bakım Evine giden tek tük gönüllüler dışında hiçbir hayvanseverin uğramaması ya da araksızlık sebebiyle gidememesidir. Gönüllü hayvanseverlerin girmediği bakım evlerinin ise neredeyse hepsi aynı durumdadır. Özellikle sektörde aynı rahatlıkla çalışamayacak veteriner ve bakıcıların bir araya toplanıp karışan görüşen olmadan gün tamamladığı, hayvanların değil ilgi ve sevgi doğru gün tedavi bile göremedikleri onlara tek tek can olarak değil iş olarak bakılan ölüm kampları. Gözlerden ve dolayısıyla gönüllerden ırak bir barınak istemiyoruz. Ulaşımı kolay, hayvanseverlerin sıkça girip çıktığı bir sevgi merkezi istiyoruz. Sarıyer Hayvan Bakım Evi'nin izinsiz işgal ettiği ormanlık alandan çıkıp şehre daha yakın ulaşımı kolay bir noktaya taşınıp artık kapsama alanı içine girmesini Başkan Şükrü Genç'ten aciliyetle talep ediyoruz diyor Can sizlerin imzalarını beklediği bu kampanyasından. Çarşamba sabahına Sizem Özlük'ün Beşiktaş Spor Kulübü'ne hitaben başlattığı kampanyayla devam edelim. Özlük 10 Aralık'taki terör saldırısında hayatını kaybeden Tunç Uncu için bu kampanyayı başlatmış. Diyor ki teröre kurban giden Tunç Uncu için Kartal Yuvası bir günlük cirosunu ailesine versin. 10 Aralık 2016 günü hain terör saldırısında Kartal Yuvası çalışanı Güler Yüzü'yle çalışan kardeşimiz Tunç Uncu'yu kaybettik. Zor hayat şartları altında mesleğini çaba ve gayretle bugüne kadar icra ettiğinden şüphemiz yok. Ailesine destek olmak için gelin tüm taraftar grupları bir araya gelip tüm Türkiye'de bulunan Kartal Yuvası cirosunu bir günlüğüne de olsa ailesine hediye edelim. Gideni geri getirmeyecektir. Ancak bir nebze olsun ailesine destek olmak, bu ülkeyi yıkmaya, dağıtmaya, and içmiş hainlere karşı bir olalım, birlik olalım. İster Galatasaraylı ister Fenerbahçeli ol. Tunç'un hatırasına ve birliğimizin adına sen de siyah beyaz renklere bir günlüğüne destek ol diyen kampanyayı Change.org'da bulabilirsiniz. Şimdiki kampanyamızda yine 10 Aralık terör saldırısından sonra başlatılmış Berk İlter kampanyanın sahibi. İlter'e kulak verelim birlikte. Devre arasında dört büyükler turnuva düzenlesin, gelirler şehit ailelerine bağışlansın. 10 Aralık Cumartesi günü oynanan Beşiktaş-Bursa Spor karşılaşması sonrası Beşiktaş-Vodafone Arena çevresinde sivillere ve polisimize saldırı düzenlendi. Devre arasında dört büyükler turnuvası düzenlensin, elde edilen gelirlerse şehit ailelerine verilsin. Türk vatandaşları olarak en azından bu desteği çok görmeyelim diyor İlter sizlerin imzasını beklediği bu kampanyasında. Sıradaki kampanya ise eğitim alanında. Yunus Akal'ın Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyor bu kampanyada. Sanat tarihi dersinin ilk öğretimden başlayarak tüm okullarda zorunlu ders olmasını istiyor. Şöyle devam etmiş. Adeta tarihi eser. Sanat üssü olan ülkemizde sanat tarihi bilimine görevlendirme işe alma noktasında çok az değer verilmesi, turizmi de değerlendirdiğimizde ülkemizin büyük parasal kayıplarla karşılaşmasına neden olmaktadır. Sanat tarihi bilincinden yoksun yetişen nesiller ülkedeki birçok tarihi esere zarar vermekte. ...yok olmalarına neden olmakta belki de kimsenin henüz haberdar olmadığı ve ülkemize belki de milyarlarca lira kazandırabilecek tarihi eserlerin de yok olmasına zarar görmesine neden olmaktadır. Ülkemizin sanat tarihi değerlerini ancak bir sanat tarihçisi anlatabilir. Tarihi değerlerimiz ancak bir sanat tarihçisi sayesinde değerini yaşayabilir ve onların sayesinde ülkemize, sanat değerlerine yüzbinlerce insan akımı sağlanabilir... Seçmeni ders olarak görülen ve çoğu okullarda seçmeli ders olan bile seçilip okutulmayan sanat tarihi sanat tarihçisi öğretmenler atanmadığından dolayı farklı branşlarda eğitim görmüş öğretmenler tarafından verilmektedir. Binlerce sanat tarihi mezunu işsiz beklemekte. Sanat tarihi turizmle birleştiğinde belki de onlarca sanayi bölgesinden fazla ülkemize girdi sağlayacaktır. Çünkü ülkemiz bu konuda dünya ülkeleri arasında bir üst konumundadır. Ancak bu sanat tarihi bilinci verilmiş nesillerle sanat tarihine ve sanat tarihçisine verilen önemin artmasıyla gerçekleşebilir diyen kampanyayı bugüne kadar Change.org üzerinden 4500 kişi imzalarıyla desteklemiş MP destekçileri tarafından başkanlık sistemiyle ilgili başlatan bir kampanya var sırada ve son kampanyamızda bu başlatan kişi ise İbrahim Ethem Mere. Kendisi şöyle diyor. MP Genel Merkezi'ne sesleniyor ve başkanlık sistemine hayır demiş. Şöyle açıklıyor nedenini ise 1876 Kanuni Esası dikkate alırsak 140 yıllık parlamenter sistem kültürümüzü bu kadar kırılgan bir dönemde bir oldu bittiyle değiştirilmesine izin vermeyin. Kaldı ki 1 Kasım 2015 seçimlerinde yayınladığınız ve hala MHP'nin resmi sitesinde bulunan seçim beyannamesinin 72. sayfasında parlamenter sistemi muhafaza edeceğinizi vaat ediyorsunuz. Basından takip ettiğimiz kadarıyla yakın gelecekte meclise gelecek sistem değişikliği oylamasında bize vermiş olduğunuz sözü tutmanızı bekliyoruz. Ve ülkücülük hukukuna göre davranmanızı bekliyoruz diyor Meren'in kampanyası. Ve şu ana kadar da 3000'e yakın kişi bunu imzalarıyla desteklemiş. Değişim rüzgarları bütün gücüyle her yönden esmeye devam ediyor. Siz de aynı şekilde iyileşmesine veya...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 Hazırlayan Müslüman Ulgar Özesci. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.